Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 20 Şubat 2014 Perşembe sabahındayız. Herkese günaydın. Sen de söyle günaydın da söyle. Günaydın, günaydın. Günaydın sevgili. Oktay bize çok surat güzel. yapıyor diyorlar da Aa, o yüzden. Olur mu ya Sırat aşk olsun ya. Hiç yapayım. olur mu ya? Hiç. Dinleyicilerimiz. Herkese surat yaparım. Dinleyicilerimize Dinleyicileri surat yapmak. yapmam. Yemin ediyorum bana da surat yapmışlığı vardır. Yaparım. Bir düşürür suratını. Yaparım bilirsin Fahir. Hemen başında ben sana bomba löyü çakardım ama çakmıyorum. Ne Daha oldu ya? Ne, başındayız. ne oldu ne dedim de... Yaparım şey bilirsin yok. deyince sanki şarkıya gönderme yaptın gibi geldi. Biraz yaptım bir doğrusu ya ne yalan söyleyeyim biraz yaptım. Azıcık yaptım. Sevgili dinleyiciler 27 Şubat'a kadar Ankara'mızı çok enteresan günler bekliyor. Adeta bir film stüdyosu bir plato ee, bir bakış açısıyla bir başka bakış açısıyla da ee, ne oluyoruz abi diye diyecek. günler. Nedir bu günlerde? Ne, ne olmuş? Ee, hemen şöyle bir bakacak olursak ee, erken saatlerde şöyle gazetelere internetten bakanlar varsa orada hemen Hemen hemen cacık Oral'a görmüşlerdir. Ee, 27 Şubat'a kadar Ankara'da 6 tane semtte bunları da hemen sayayım yanlış isim vermeyeyim diye şu San, anda say bakayım. E, bunlardan bir tanesi e, bakalım Ankara için olağanüstü hal diye geçiyor. Haberler. Çankaya, Altındağ, Keçiören o mu? Evet. E, Mamak, Yeni Mahalli ve Pursaklar. var. da genel arama kararı verildi 10. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından. 13 Şubat'ta başlayan ve 27 Şubat'a kadar devam edecek izne göre polis 3 milyon Ankaralı'nın e, bu ilçelerde aralıksız olarak üst, araç ve özel evrak aramasını yapabilecek. Oh be. Oh be. Vallahi billahi. Oh, ya. yani oh. tam ihtiyacımız olan şey lazımdı bence. Evet. E, Sen ne diyorsun? 15 gün yüz. Vallahi herhalde fantastik bir şey ülkede yaşamanın cilveleri. E, ben de bunu merak ediyorum açıkçası. Şimdi ne zaman aranacağız? Aranacağız mı? Hepimiz mi aranacağınız? Böyle bir şey için mahkeme kararı mı gerekiyor? Mahkeme kararı gerekiyor. E, sokaklarda i̇şte. çevirip kimlik sorma yetkisi yok mu zaten şeyin? Kendi kimliğini gösterise var, kuvvetini. kollu kuvvetinin var. Ama üst araması vesaire falan filan ya bizde yapılıyor ama normalde hani belli bir izne tabi evrak araması bilmem ne vesaire. Seni dükkanın önünde de değil mi fail? Evet. Gel bakalım diye. <gülüyor> ne oldu ya dedim ne oldu? Tuz Caddesi'nde dükkanın önünde ben faili durdurduklarını gördüm sevgili içler. Gel bakalım bir kimlik gel bakalım. Hadi be ben gördüm. Yani ne oldu falan filan diye böyle bakarken orada Bugün de bizden bir şey diyen orada el bizi satan, çorap satan amca da görmüştü seni. Vallahi orada bir tek beni çevirince hep ben böyle şey oldum kendime. Sen ne dedin orada? Ne diye gittin? Ben bir şey diye. Sen gittim orada sakalı mı vardın, sakalım mı şey vardı ne Niye Sakalım vardı. Doktor her zamanki gibi. Her zamankiydi. Son 10 yıldır suratım nasılsa kendi suratıma benzettim suratımı ya yani. Bir defa öyle bir şey görüyorum ya. Yani böyle bir acık sakalım vardı, kirli sakalım vardı. Dükkanına giden adamı çevirme durumu. Kırk, Şimdi o rahat olacak... mıydım, neydim bilmiyorum da. Kıskançlık. Tamamen birilerinin evet. kıskançlığı. O çünkü yeni yeni ee, ceketimi almıştım. Yeni ceketini almıştım. Onlara Olum. moral olsun diye ama sanırım moral olmadı dikkat çekti. Sonuçta nasıl sorabilir? Nereden aldın? Ne kadar aldın? Falan diye soramayacağına göre. E, yani. Gel e, bakalım. İşte o zaman polis. 27 Şubat'a kadar e, ısrarla bekleyiniz. Herkesin başına gelebilir e, mi? Bu? Yani her an herkesin başına gelebilir. Aranabilirsiniz. E, rahat rahat aranabilirsiniz. Vay efendim şeyde demin o esnada. Şimdi buradan da haberini veriyoruz. E, bu ilçelerdeyseniz şayet bahsettiğimiz ilçelerdeyseniz ki tekrar sayalım... Çankaya Pursaklar Geçiören Altında Yeni Mahalle bir tane eksik saydım bokta. Pursaklar Mamak. Mamak. Bir tane eksik saydım onu da bulduk hemen Mamak'ta. İseniz polis sizi durdurup arabanızı fildir e, fildir aradığında e, bunu mahkeme kararıyla yapmış olacak. Yani benim Bilginize. burada benim burada garipsediğim tek şey niye bir zaman sınırı koymuşlar? Niye 20'ye düşmüş? 15 gün e, neden? 28... Ne gerek var? Ne gerek var abi? Gerek var var abi. Bundan canım. sonra desinler olsun bitsin ya. Ya bundan sonra. Niye zorluk çıkarıyorsunuz yani? Valla çok da zorluk çıkartmamak lazım. Lütfen yardımcı olalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir yardımcı olalım lütfen. Ne kadar güzel bak arayan adamla empati kurdur hemen. Evet ne arkadaşlar. Hazırlıyoruz. Valla enteresan değişik. Acaba büyük bir olay mı var ne? insan ben hiç anlamadım. bir yapıya sahip oluyor ama. Niye yani? Resmen eller yukarı mı gezeceğiz bundan sonra? El, yani öyle hazır olun canım. Bir de üstünüzü çok teferruatlı giyinmeyin. Araması kolay olsun. Yardımcı olalım. Anlatabiliyor muyum? Yine bakın şu anda alıştırma cümleleri bunlar hep. Hep Ankara sokaklarına alıştırıyoruz. Evet, yani sizin. böyle hani böyle aranmaya daha müsait kıyafetler. Arabanızı da biraz derleyin toparlayın. Yarın öbür gün yani hani hakikaten bir yabancı şey, misafir gelecek gibi evinizi benim, de arayabilir. Benim arabam de. şu anda aransa ya, hem leş. Hem leş. Hem de bagaj o kadar dağınık ki. Ben, yok ben açmayayım bir düzelteyim ondan sonra açayım falan diye şüphe çekecek hareketler yaparım. Ne neler var neler var. Valla suç teşkil edecek şeyler arıyorlar. Hatay Hatay Hatay Bey, bu biliyorsunuz. Bu pelerini ne yapıyorsunuz? Pelerin suç, suç en büyük suç örgüt müsünüz? Satanist Pelin... bir örgüt müsünüz diye. Şöyle efendim. Evde yayıntı istemediği için eşi O yüzden arabanın bagajında iki TL'dir. Ama affedersiniz bir... de o pelerinleri bize yapan da eşiniz değil miydi? Öyle de işte alın giyin bunları diye yaptı şey sonuç olarak. Sevgili dinleyiciler, Didem Hanım'ın yaptığı pelerinler ki bugün hala ee, ben... İlk günkü değerini koruyor. Yemin ediyorum. Hakikaten pelerinde kaç adam vardır diyecek olursanız hayatta bunlardan 3 tanesi burada. Burada dediğim radyoda. Gerçi ikisi burada biri... Ee, dün güzel geçen gösterisinin ardından bir İstanbul feromeni olarak bugün Ankara'ya gelecek. Yine bir feromenlik vakası. 6 ayda onu yaşayacağız herhalde. Gösteri güzel geçmiş. Bakalım 6 ayı görebilirsek. Yani görebilirsek şayet. Bunun da haberi yok şimdi. Gelecekler arama arama yapacaklar. Nasıl ararsınız? Bu laps diye, diye falan. laps diye Vallahi Valla laps diye yakalan. Yani o giyemedik. Ben çok üzülüyorum Fahir. Her konu açıldığı zaman. Ben gidim Allah. Geçen Ayfer Hanım sordu. Ne yaptınız pelerinleri diye. Nasıl Yiyemedim içim kanalladı? Vallahi. Yani vallahi. Onu onu çünkü birine de veremiyoruz. Büyük Kime ve vereceğim? oyumuza göre ya. Kime vereceğim? Bir de kim o pelerinin? Yani bir kontrakula. Efendime söyleyeyim. Bir şey olsun. Ha pelerini bir, bir de geçenlerde senle... Ee, çok özür dilerim sevgili dinleyen çok şahsi olacak ama köfte emeye gittiğimizde orada şeyler vardı ya. O pelerin miydi yoksa panço muydu bilmiyorum ama. Ha pelerin doktorların giydi Doktor mi? Doktor pelerini gördüm. Evet ya. Askeri doktorun pelerini. E, aslında bak onlara verebiliriz bir tek o da ama onlarınki de böyle ince bizimki biraz ağır ya. kışlık evet, kışlık ama ne kadar sıcak tutuyor vallahi yani. sıcacık tutuyor. Tabii sıcak tutar. Güzel sıcak hem aslara inan hem şey inan. Yani o pelerini nasıl açıklarım ben. O arkadaki o fırçaları... Bin, bin, bin, bir, bin bir çeşit fırça var benim bagajda. Ee, onları Ara, da açık. Olsun. Onları ben nasıl açıklarım? Ondan sonra çeşit çeşit dosyalar. Bunları kaldırsanız efendim diye. Dosyalar bir aradılar mı oktay? Yanarsın de, ki. Gömigler sos var ya benim bagajımda. Sevkin içler. Eğer ihtiyacınız varsa ikinci el demi glas sosumuzu Yok, sahiplendirmek istiyorum. Sahibi belli demi glas sos var. Günlerdir veremedim yani. Verelim. Dolandırıyorum da dolandırıyorum. Kime veriyorsun vereceğim e işte de vereyim. bir arkadaş rica etmişti. Bir arkadaş. Arkadaşların senden niye demi sos istiyorlar ya? <gülüyor> Arkadaşlarının değiştirir. Oktay demi glas sos isteyen bugün demi sos isteyen yarın bankamatik kartını ister senden. <gülüyor> Onu alabilir miyim? Bir kullanacağım. <gülüyor> o şimdi. da hazırlıklıyım ya. Vallahi billahi o, ya. O cevap olarak hazırlıklıyım. Sevgili Nicaa sizden de bir sosmos istiyor. isteyen. Hiç benden ne böşeme sos isteyen. Benden en basitinden yemin ediyorum ketçap mayonez bile istenmez. Ya Benim sorma onun tarifini istedi. Çok uzun süre bir arkadaşı. Çok sevdiğim bir insan. Hakikaten sonra ben dedim tarifini vermeyeyim. Şey yapayım falan. Hazırı sonra var, şey var. Gittin döş, döşemel sos diyorum. Döşemel sos da olur. Doğru. Öyle çok güzel söz. sos ismi ne baya. yapıyorsunuz bunu? Döşüyoruz. Adı Dö döşemel sos. Döşemel sos. Bu hayvanın düşünden yapıldı ya bu sos diye. Evet. Bir ihtiyacımız olan haber de e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Aman ala ala. Ne kadar? Aliyül ağa. Ana yollarda artık hız limiti 90. Ana yol dediğimiz şehirler arasında. Büyük şehirlerde ana yollarda ya. Artık yani 70'ten 90. 70'ten 90'a çıktı. Ova. Yani şimdi afet. Tabii ihtiyacımız olan şey. E Eskişehir yolunda e, işte orada 70 ya da çeşitli yollarda burada saydırmayın. Samsun yolu, Konya yolu. ...dediğimiz Ankara için konuşuyorum. Evet. Ee, bu yollarda böyle 70 levhası gördüğüm şeylerde... ...onlar şimdi 90 levhasına mı dönüşecek? 90 olacak tabii. Ya, ne zamandan itibaren geçerli Oktay? Ona göre. Çünkü... Herkes eğer yürürlüğe girdi diye düşünerek hemen, bugün başlarlar. Hemen çıkarıldı falan diyor ya bütün şeylerde. Eskişehir yolunda, <gülüyor> Konya yolunda e, şeyler vardır. E, ne derler ona dinleyicilerimiz vardır. Hala hazırda şu anda sürüş esnasında olan. Onlar bize bildirebilirler. 70'le mi geçiyorsunuz, 90'la mı geçiyorsunuz? Ya da sağ koltukta oturan dinleyicilerimiz e, var. Evet onlar kendileri çünkü telefonla konuşmasınlar. Tabelalar değişmiş. Ben görmedim tabelaları Eskişehir Tabela. yoldan falan girmediğim için. Biz hiç oradan gelmiyoruz ki yemin ediyorum trafik gördüm mü var. Üzülüyorum Al ya. Alkollü araç kullanan sürücün ehliyeti e, birinci Ü seferde 6 ay. Evet. İkinci seferde 2 yıl. Üçüncü seferde 5 yıl süreli geçici olarak alınacak. Eskiden nasıldı? Eskiden nasıldı? Eskiden galiba ilkinde hemen almıyorlardı ya alıyorlar mıydı? Uyarıyorlardı biraz daha az kullanın adabınızla kullanın falan filan diye. Ondan sonra otobüs ve minibüslerde hız sınırı 110 kilometreye çıkmış. Nerede? Ee... Her şehirler diyorlardı. <gülüyor> evet kamyon ve çekicilerde 99. Çekici kullanan dinleyicilerimiz varsa. Ondan sonra. E, ve şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerin yolcu koltuklarında emniyet kemeri şartoş. Şartoş. O, tamam güzel. Bu güzel. Uygulamalarla ilgili bir sıkıntı yok. Motorsiklette yolcuların kask takması zorunlu hari. Bu zaten zorunlu değil miydi ya? Yok böyle hani o zorunlu değil. Keyfe keder dedikleri <gülüyor> bir sürü ya. tabii. <gülüyor> Niye yolcunun şey mi? Yolcu servisi. olan sürücü Yolcunun kafasının sağlam olmasına dikkat edin. Nasıl zorunu değil miydi bu ya? Çok şaşırdım ben. Bak şimdi e, AİK 2 bir geri alacaklar diye korkuyorum Fahir. Almazlar, almazlar. Almazlar Oktay. Zor aldık çünkü bir de onu biz. Biliyorum bayağı zor aldık. Aa, büyük şehirlerde 70 olan onu söyledik. Ee, Sevgili hani. dinleyiciler şu 70-90 oldu mu onu çok merak ediyoruz gerçekten. Eskişehir, Konya yolu yani böyle şehirler arası yolda. Demek ki kimse bizi o yollarda şu anda dinlemiyor Oktay. Onu da anlamış olduk. Birbirlerine bakıp acı var ya da arayacak var. durumları yok ya da 90'a adapte olmak için telefonla telefonla uğraşamayız, uğraşamayız diyorlar. Eğer var mı yok mu onu öğrenmemiz lazım yani. Bir promilin üzerinde alkol olduğu bilgiler. Bir promil bile almış olsalar onları en ağır şekilde cezalandıracağız. Günaydın. Günaydınlar kolay gelsin. Teşekkürler ben. kimle görüşüyoruz? Burak Bey. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Siz Neredesiniz Burak Siz... Bey? Şimdi kepekli kahşiyim özellikle ustalarla söyleyeyim de birim arayalım. Madem 20 saniye sonra kadeh olacak, konyonda ki o 70 tabelenin olacak. Aa kapının altından da geçeceksiniz. Ne kadar şanslısınız? Bak tabi kapıdan geçeceğim. Ama en yok. Aman hayır en aktarlar koltuğun altında kalık bırak beni ara. Bunu da yaptırdın bana Burak sabah sabah. Ama yani çok güzel pas açıyorsun dayanamadım. Valla kolay kolay yapmaz bunu Faiz? Biliyorsunuz yani. Geliyorum bunu tabi. Sizi gerçekten sevdi. Sizi gerçekten sevdi demek ki. Değişmiş mi tabelalar? Valla gelmek üzereyiz. Radarlar var veseler var. Onlara dikkat etin. Ama Buna telefon kulaklıkla mı konuşuyorsunuz? Valla çatır çatır ceza kesiyorlar elde telefonu. Değil değil. Radarı görünce indireceğim telefonu. Radarı aşkına. görünce indiren adam. Bu, bu arada bu muhteşem saatin yanından da geçiyoruz. Oo, tam bir geçen. görsel. Şölendeysiniz Burak Bey. Hadi ne, iyisiniz ne, gene. Neyin yanından geçiyorsun ben anlamadım. Saat ben. saat. Aa ya. Kapı ya. saat. İşte kapı işte saat. Ankara'nın keyfini siz çıkarıyorsunuz evet. vallahi sabah sabah. Keyfe keder Burak yok, diyoruz yok. ya. Ben Benden keyfisi yok. Burak şimdi. Bey siz de bir geçemediniz şu kapının altından. Abi geçemedim çünkü insanlar hala 70'likle gitmeyi sadece büyük ihtimalle değişmediğini düşünüyorum. Ben de aynı kanaatteyim. 70 değişmiş yani. mi değişmemiş mi? Görmek üzereyiz. Az kaldı. Çok büyük heyecan Az var kaldı. sevgili dinleyiciler. Haydi. Eng Enginler denedin mi bu arada? Denemedim ya. Bugün pazardan alacağız da bugün bakalım. Bugün alacağız. Pazarımız bugün bizim. Aha, bugün ne? Perşembe var? ama. Ee, tamam işte. 100. yıl pazarı. Burnumuzun ha, dibindeki Al. pazardan. Kusura bakmayın. Siz, siz nerede Bak. oturuyorsunuz Burak Bey? Ben görüntüsündeyim. Bir saniye rica ediyorum. Evet. Radar göründü şu anda. Çünkü de içerisinde benzinliğin önünde. Radar ee, göründü. Herhangi bir benzinliğin önünde. İsminizi... Herhangi bir benzinliğin ben çok heyecanlıyım ya şu adam gerilim yarattı bizde ya. Hadi evet, Burak kapı Bey. Göründü, kapı göründü kapı Kapıdan geçmek üzereyiz. Kapıdan edelim. geçtiğiniz dakika haber verin. Geçmek üzereyiz. Geç... <gülüyor> geçtiniz mi? Yok, geç, geçiyoruz. Biz geç. radar'daki şu ibareyi görebilsem söyleyip kapatacağım çok tutmazsa. Yok gerek yok. Radar biz kapıdan geçmenizi bekliyoruz Burak Bey. Geçiyor, geçtiniz mi? Kapıdan <gülüyor> Kapıdan geçtik şu an Bravo Valla bravo Burak Bey Valla alkış Kıyamet yani ne diyeyim ben size Çok teşekkür tamam. ederiz sağolunuz Kapıdan geçerken bizi aradığınız için Canlı yayınımızda bir ilk gerçekleşti Bu arada 70 daha levhası Duruyor galiba 70 duruyor evet. Buradaki bu hani 70 gerisindeki e, bilgilendirme tabiları 70 olarak hala devam ediyor. Aynen abi. Peki teşekkür ediyoruz evet. Burak Bey. Görüşmek ben, üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu esnada da arayan dinleyicilerimiz vardı sağ olsunlar. Herhalde ki değişti galiba. Değişen varsa arayın sevgili dinleyicilerimiz. Bak şimdi diyeceğim değişmedi demek için. Alo. Bağlam. Bağlam. Iyi, iyi günler. İyi günler buyurun. Vurur, vurur. Radyonuzun, radyonuzun, radyonuzun, radyonuzun sesini, sesini, sesini, sesini. Evet, evet, evet, evet, evet. Evet tamam, günaydın tamam. kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ee, kediyle canlı yayına katılan biri vardı ya Tuncay diye. Evet. Ben ya. oyum. Tuncay Bey hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Çeylerden ee, ve darlarda değişme yok ki yetmiş. 70 mi? İstanbul, Tab tabelalar evet, 70 İstanbul. mi? Siz hangi yoldasınız evet. bu arada Tuncay Bey? Ben İstanbul yolundan şimdi şey, Anadolu bulmanından geçiyorum. Eskişehir yolu var. Evet. 70 tabelalar. Bir değişiklik, değişiklik olursa bizi haberdar ederseniz çok seviniriz Tuncay Bey. Kedi nasıl bu arada? bu e, Canlı yayına bağlamak istedi. <gülüyor> kediler <gülüyor> gününde ama ulaşamadık. Ay size. Allah ya. Çok, çok arayan vardı. Çok arayan kedimiz vardı. O yüzden Tuncay Bey. O yüzden Bey. kusura bakmayın Tuncay Bey. Çok teşekkür ederim. Evet, çok çok evet. selamlarımızı iletin kediye. Gerçi kedinin tamam, de bir ismi tamam. vardır herhalde. Mi, Mişa. Mişa. Mişaydı ya, ya. tamam evet, doğru. doğru, doğru. Mişaya çok şey sevgilerimizi anladım. ve hürmetlerimizi iletin. Saygılar sunuyoruz. Yalnız o gün sözünüz, vaadiniz hala aklımda. Ne, neydi? Bu vaadilerin takipçisiyiz. Ee, yani şey, e, ayakkabı kutusunda bir şey gelmedi ama yarım... Ekmek harası bir şey önermişsiniz. Gelmedi arası. mi ulaşamadık. Biz gönderdik. Mi? Gelmedi, gelmedi. Allah, kargoda Allah, demek hemen. ki bir şey var kargoda. Hemen ilgileniyorum. Hemen ilgi çok sağ olun. Vaatlerin takipçisiyiz haberiniz olsun Tamam Tuncay Bey merak etme biz de vaatlerimizin arkasındayız Siz takip edin biz arkasında Şöyle yana baktığınızda bizi göreceksiniz orada <güler> Teşekkür ediyoruz e sağ olun Hoşçakalın Güle güle sağ Tuncay Bey Gerçekten sorumlu vatandaş Tuncay Bey Vaatlerin takipçisiyiz diyor Sorumlu vatandaş Sorumlu vatandaş bak anlaşılmadı fayır onu anlaşılmadı tam esprisi güzel olabilirdi aslında İsteseydik güzel olabilirdi ama olmadı oldu o zaman kadar herkes o kadar. eski e, sınırlarına uysun Herkes eski sınırlarına uygulamalara gazetede geçmemiş. okuduğunuz her şeye de inanmayın önce haber önce haber oluyor ondan Daha sonra, sonra uygulamalara geçiliyor önce yani. haber hani herkes diyor ki resmi gazete hayır efendim gazete hayır o ayrı sonuçta o ayrı. cumhurbaşkanı onayladı mı onaylamadı mı 90'dan? onayladı ona bakacaksın abi ona, ben ona bakarım ona bakarız abi biz ona bakarız onayladı mı onayladı mı Bakayım. Sence onaylamamış mı Yok, onaylamamış daha. Kesin. Tamam, peki. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım mi? Yaparım dediğinin arkasında duran program Modern Sabahlar devam ediyor. 8.50 oldu saatimiz. Yapacağım yapacağım dediğin de aynısını yapacağını herhalde herkes anlamıştır. Yani onu söylemeye gerek yok herhalde. Aynısını daha üste taşıyarak. Resmen yaptı. Resmen evet. yaptı. Sevgili dinleyiciler e, ve yapmaya da devam edecek gibi. Oktay panik içerisinde insan. bir şeyini arıyorsun kaybetmişsin. Dün vallahi televizyonda e, şey vardı. Ne e, vardı? E, belediye başkan adaylarının konuşmaları vardı bir Hı -hı. özel kanalda. Hepsi değil de işte bir tanesi hali hazırla başkanı evet. e, look, görevini görevlendirten Onun öyle şey aramasına benzedi. Ne aradı? Belge aramasına. Ben takip edemedim diyor. Yani bir noktaya kadar. insan bir noktaya kadar ediyor. Bir noktadan sonra edemiyor. Neyse konuyu dağıtmayacağım ben. Hemen aynen devam edelim. Neyimiz var neyimiz yok. Dağıtmayalım. Ee, Zuckerberg bir alışveriş yaptı dün. Bir yaptı. Mark Zuckerberg. Bir, bir yaptı. Bir herke yaptı. Herkesin e, gündemiydi dün. Affedersin Oktay da Buyur. Zuckerberg yapmayacak da sen ben mi yapacağız? Valla iyi para biriktirmiş demek ki. Tabi canım o zaten Zuckerberg. öyle yapıyor. Üç aydır demiş üstüme çöp almadım. Ee, WhatsApp'ı satın alayım demiş almış. Buyur. WhatsApp'ı satın aldı. WhatsApp'a gitti mi? Facebook ve WhatsApp'ı satın aldı. Wa WhatsApp gitti mi? <gülüyor> WhatsApp WhatsApp <gitti. gülüyor> WhatsApp! WhatsApp gitmiş Oktay. WhatsApp'ı satmışlar. Valla satmışlar. WhatsApp! Özür dilerim hakikaten WhatsApp gitmiş. Yeterli herhalde. Yok mı mi? Ses yok çünkü. <gülüyor> Valla ses yok bildim. Ciddi ciddi. Ya ben de böyle bir şey istiyorum Oktay. Sabah çıkayım evden böyle bir şey yapayım. Ellerim cebimde gezerken gideyim bir şirket alayım ya. Ne kadar almış olabilir? Madem konuyu hiç bilmiyorsun. Hiç görmedim ya. Herkes yıkıldı dün ortalık ya. WhatsApp yıkıldı desene. Nasıl bu kadar para ya falan filan diye. 40 milyar. Ne? 40 milyar ne? Ne bileyim TL. <gülüyor> Onu da sarf et işte. Ne Ne bileyim 400 milyon dolar aldı WhatsApp'ı. İyi mi? Yani küçük düşünüyorsun Fahir. Hep mi küçük düşünüyorum? Hep. o yüzden küçük Ev kaldı. gibi düşünüyorsun. 400, 400 milyon. milyon dolar dedim. Nesi küçük bir adam? Değil işte. 16 milyar dolar aldı. 16 milyarı. 40 milyar dedim. Dedim dedim dinlemedin. Ne oldu şimdi? 16 milyar, değil, dikkat, milyar dikkat. 16 milyar dolar. Milyon değil bak. Milyar dolar. 16 milyar dolar. Vallahi ben Whatsapp'ın sahibi olsam aynen yatışa geçerim ya. Aynen yatışa Şöyle geçerim. Şöyle demiş 4 milyar dolar nakit vereyim ben sana demiş. 12 milyar dolar da demiş çek yapalım demiş. Yalnız çek olunca KDV dememişler mi? Demiş onu da verecek canım. Ben, 12 milyar ben dolarlık böyle da... bir şey görmedim ya. Facebook yani. hissesi verilecek. Ne kadarlık? 12 milyar dolar işte. 12 milyar doları Facebook hissesi. Facebook hissesi olarak verilecek. 4 milyar dolar da bankadan ben yarın FET'e ya. göndereyim demiş. Cash demiş ya. Yalnız güzel. demiş 4'ten sonra gönderirsem demiş geçmez. Sabahtan göndereyim abi sana falan demiş. Abi geçmedi diye panik yapan adamı ben merak ediyorum. WhatsApp'ın sahibi. Muammer Whatsapp. <gülüyor> Muammer Whatsapp şey diye özel isteği var. Mark İsmini yazarsanız yalnız... Çünkü şirket ismiyle uyumlu olmayınca problem oluyor. Olmuyor, falan diye. Olmuyor olmuyor doğru. Ayrıca ismini yazarsanız hesaba diye öyle bir şey yapmış. Gelmedi abi para gelmedi. Abi bu ay sıkışıktı bir şeyle at. son dakikada. Vay be 4 başka ne aldı? da bir şey demene gerek yok ya insanın nefsi körelir ya alışveriş coşkumu içime kaçırdın ya. Tabii canım tabii yani sonuç olarak 450 milyon kullanıcısı var sen ben dahil. Sen ben dahil doğru. Ee, WhatsApp'ın. Valla ben öyle insanları WhatsApp'a kazandırdım ki. Şey gibi Yüzyılın icadı olarak bakıyorum. Bu 16 milyarda benim de payım olması lazım diyor musun yani? Vallahi öyle söyleyeyim. Hayatta girmeyecek insanlar şu anda hastası durumda şey yapıyorlar. Bu çok iyi bir şeymiş ya diye. Yani hiç de öyle bir şey demedik. Bak böyle WhatsApp var. Bundan böyle böyle yapabilirsin diye. Orada gruplar kurdular... Gruplarda sohbetler ettiler. Neler neler. Neler neler neler neler. Ya 16 milyar doları duyunca. Ya valla hak iddia etmiyorum ama. Maasap masap kalmadı ya. Hedef. 16 milyar dolar harcanır mı? Ya bir sabah kalktım ve 16 milyar dolar harcadım. İşte alışveriş öyle oluyor. Pardon. 40 yıl artı. Ben ben sabah. ayakkabı almıyorum demiş. Bir tek demiş terlik masrafı var demiş. Ama demiş. Sosyal e, medya... Zuckerberg de şey mi Topuk İkeni vardı? Hastası oluyorum demiş. Alışverişinde hastası oluyorum. Vallahi bir, bir şey daha almıştı. Yarın öbür gün bu, dünyayı satın alacak bu adam ya. Ebru günde şey demişti ya zamanında dememişti. Hani haber yapamıyoruz o yüzden kusura bakma. Kusura, haber yasağı var. <gülüyor> ne demişti ki? Rıza Zayarraf için şey demişti. Yakında Mars'ı satın alacak bana diye. Hadi ya öyle bir şey mi demişti? Vallahi öyleydi işte bu da ona benzer bir şey oldu. Topuk dikeni var evet. 3-4 hamle öncesindeki soru havada kalmasın. Havada fayr. kalmasın. Topuk dikeni var ondan terlikli geziyor. Topuk dikeni ya var. Bu tırnak batması. Yalnız biraz bir değişiklik olur mu ya Whatsapp'ta? Ya yani lütfen mesela... değişiklik olmasın ya. Ben hiç sevmiyorum böyle. Bir... Reklam yoktu değil mi Whatsapp'ta? Var. Altta üstte bir şeyler çıkmaya başladı. Yoktu ya. Vallahi reklam reklam olursa giderim başka birisi başka bir şey üretireyimler. Nasıl olacak bu değirmenin suyu nasıl dönecek Fahir? Ne bileyim. Nereden bana mı sordular şey yaparken? <gülüyor> Allah Allah. O da doğru. Peki sen para vererek mi ben, aldın WhatsApp'ı? Yoksa ben bazen o şeylerden e, yok WhatsApp'ta reklam yok ya. Yani. Bir yandan açtım baktım. Valla Oktay şöyle söyleyeyim. WhatsApp Türkiye'ye ilk benim babam getirdi. Öyle para, söyleyeyim. Parasızken mi aldın yani? Ya da böyle parasız Zaten bizim oldu, paramız olduğu yoktu. günler vardı. Evet. Onlardan birine mi denk getirdin yoksa para, para verdim para aldın beş mı Para 5 kuruş para da vermedim affedersin. Vermeden mi aldın? Vermeden aldım. Hadi ya. Öyle. 0.99 falan? Hiç. Konuş. Hadi be. Kuruş harcamadım. 1.99 99 kuruşu bir kuruş dahi harcamadım. Çok özeniyorum. Markus Zuckerberg'den karlısın o zaman yani. Ya bunlar hesapla. kimin cebine gidiyor? Tıkır tıkır adam 99 kuruş. Adam başı bir 450 milyon lira yapar ya. Adam başı bir lira alsa. Dese ki mesela şu anda WhatsApp. Ya ben kapatıyorum arkadaş. Ya abi kapatma niye kapattın? Tıkır tıkır işleyen dükkan. Yok yok taşınacağız deseydi mesela. Aman taşınma yok. E adam başı 1 lira gönderin. Fay kafan karıştı, karıştı Adam başı 10 lira gönderin Sevgili dese. Bizim fayın kafası karıştı. Biraz sonra düzelir. 16 milyar dolardan oldu bu. Daha tespit edemiyor ama şu anda Kaç, neden 450 milyon karıştı. kullanıcısı yok mu bunun? 450 milyon kullanıcısı Tamam Fai. işte ben diyorum her Neyi hesaplamaya çalışıyorsun? Her kullanıcıdan ki. para istese verirdi. Niye satıyor diyorum. Gerek mi vardı? What, WhatsApp'ın sahibinden mi diyorsun evet, bunu? mı diyorsun? Aynen burada? onu söylüyorum ya. Niye satıyorsunuz ya her şeyi aldı ya. Twitter'ı bilmem neyi. ne var ne yok topluyorlar ya. Resmen, resmen düzenleme bu. Valla düzenleme bu. Tekelleşme. elleşme ya. belki e, ben bundan sonra Facebook'umda yok ama olsun. Gireceğim. Yani şöyle düşünüyorum da. Senin de çok güzel fikirlerin var Fahir. Whatsapp gibi. Tabii canım benim öyle çok güzel. Görüntülü benim öyle bir şeyim var fikrim <gülüyor> var. Ona, onu var. daha olgunlaşın diye söyleyeceğim görüntülü. Görüntü dedi herkes mesela video çekecek koyacak internete öyle değil, değil şey, mi? aynen. Gerçi o da yapıldı o galiba da. Yapıldı. da. Ya abi bunu bir şey abi diyorum kusura bakma. Ee, 16 yani milyar dolardan falan. 16 milyar dolar. Vallahi ayarlarımı bozdu ya. Nakit, Yemin ediyorum benim bütün şimdi. ayarlarımı bozdu ya. 4 milyar dolar nakit gönderilir ya. 4 milyar, ya? milyar Biz dolar ya. 4 4 400 lira zor gönderiyoruz. 45, 46 Adam 46 milyar... numara ayakkabı kutusunu kaç tane 45 46 numara ayakkabı kutusuna da ayakkabı yok ya. 4 çizme çizme. Ne çizmesi Çizme ya. kutusu. Bu şeffaf kutular var ya file. Hmm. Bazıları da renkli. Onları böyle mesela yüzlük banknotlar, iki yüzlik yap bari. beş yüzlik banknot var mı? Dolar res banknotu var mı? Beş yüz dolar. Beş dolarlık yok bildiğim kadar. Onları mesela renk renk, mavileri mesela ayıracaksın. 50 50 banknotlar mavi. Nasıl pembeler var? Onları yüzlik. Oktar, sen bir organizasyon adamısın yani. Tabii, şu an yani yani bunu o bile organize ediyor. Bu şekilde sıdırısın o şeffaf. Çok güzel o şeffaf ayakkabı kutuları S ya. Alınır mı ya? Sabah sabah diye al bozukluğu. Vallahi Ankara'da şu şey aramasına bile o kadar şey yapmadım ya. Canım sıkıldı değil mi? Vallahi canım sıkıldı. Hadi Sen ben. bilemezsin daha neler anlayamazsın Oktay. Neden bu çarkı olduğunu sorgulamamak istemiyorum. Programdan sonra Canım sıkılır. Sen bilemezsin. Var, var ya onun sözlerinde var ya. O zaman sen keyfini yerine getirecek bir... Beni e keyiflendirmeden bu saati bitirirsen ben o. sana ahtım olsun vallahi oktay hatır koyacağım gönül. Bir o kadar da gönül koyacağım. Abi lütfen ya bana niye gönül koyuyorsun ya? Valla bak söylüyorum. Ben benim meşvemi yerine getirecek bir haber verdim verdim bu saat. iki dakika gibi bir süre sanıyorum sana sürende başladı. Ben o zaman sana şimdi hemen e bir önce bir dinleyicilerimize de paylaşacağım sonra bir video. Sen bir şey yapmadan ben şu anda Neşben yerine geldi ya. Bak hangi gazeteyi okuyorsan bilmiyorum. Ne? Ha. Ne, ne var? İstanbul'da sis. Sis iki şey içinde tem çöktü. Sis sis, tam çöktü. Sistem çöktü. Sis tırnak içinde. Sis tırnak içerisinde İstanbul'daki sis. E, Tam çöktü. Tam çöktü. De hayır anam İstanbul'daki sis dediğim döner dolaştı, döndü dolaştı bize geldi. Bize geldi. Nasıl Altunizade'de oluşan trafik bize etkiliyor sabahları? Tabii canım. Daha çetinemiş trafiğinin en stresli olduğu saatler Altunizade'nin o tıkanmasının üstünden 4 saat sonra Çünkü resmen biz... Ankara'yı da etkiledi. Evet. Ne ne vereceksin Oktay Son? Biraz Charles Arabistan'da. Suudi Lovrus'a özenmeler artık iyice delirdi. Bir kıyafetler giymiş, kuşanmış. Ee, yani keyif kaçırıcı şey. Bu biraz şansın normal şeyi de, takım elbise giydiğinde de benim keyfim kaçıyor açıkçası. Çünkü yani, adam taşıyamıyor. İngiliz yani, kumaşı bu kadar yıpranmamıştı ya. Geleneksel bir kılıç dansına eşlik etmiş. Eline bir kılıca almış. Şakada kadar şakada kadar Yani o kadar şey duruyor ki hani böyle e, Sakil. Süleyman aradığınız kelime Sakil mi? Süleyman Demirel'in gittiği yerlerde giydiği yerel kıyafetler var ya. O her politikacı da öyle duruyor. Çok daha şık. Çok daha şık öyle söyleyeyim. Evet. Tansu Çiller'in elinde üstünde yerel kıyafet elinde de kuzuyla olan fotoğraf var ya. Evet. Çok daha güzel. Yani çok onlar daha, daha güzel. güzel diyorsun. Tabii onlar çok daha güzel ya. Daha neler neler. Ne Aklına ne getiriyorsun? Onları bize verebilir misin Oktay? Bir güzel fotoğrafları mı? Fotoğrafları. Tabii o benim albüm var zaten. Arap ya. Ya. Lawrence diye. Onu vereceğim. Bir de en sonunda... Arap dakika, Prens diye mi geçiyor? Prens Charles Arabistan'da kılıcını çekti diye geçiyor hiçbir yani biraz şu İngiliz gazeteleri şey okusun azıcık bizim yabancı gazeteler şeyinde alsınlar bizim bir iki gazete var. Bir örnek, örnek alsınlar değil i̇şte, mi? İşte yani bir örnek alsınlar. Böyle başlık mı atılır ya? Yazık, şimdi bu Prens Charles benim bildiğim kadarıyla geçen haftalarda şeyi değiştirdi. E. Basın danışmanı mı? Ne denir ona? Basınla ilgili. Menajer mi? Menajer de değil de. Çünkü menajeri 45 olur yılı... ya? Çünkü Prensin menajeri mi olur? Tabii krallık için menajerle çalışıyor. Çalışmadı. Birisi aklına girmiş onun da menajer de bir türlü kral yapamamış. Krallık savaşları diye öyle bir şey var. Kimle mücadele ediyor? Oğluyla mücadele ediyor. uçağıyla mücadele ediyor zaten. Yani o değişti. Şimdi gay ben onun esprileri bunlar. Bir de dediğim gibi yani William yarışıyor. Yani. Yani yani. Yarışamaz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. <gülüyor> diye dediğimiz şey. Çıktı küçük, mı? Küçük bir ayarlamaydı. Küçük bir ayarlamaydı. Baslar tiz, tizler bas olmasın diye. 20 Şubat 2014 Perşembe sabahında asaplarınız bozulmasın diye. Saatimiz 09.07.22 yani 23-24 saniyeler akıp gitmekte. Bizlerse sadece geçip giden zamana arkadan bakan karada kalmış yolcular gibi. Benzetmeyi tam yapamıyorum ya benim zayıf ya benzetmelerine. Çok güzel fayda ya niye haksız? Hani yeni ya. gidiyor da yani zaman ona benzeyecektim de. O onu anlaşıldı. zaten benzetmişler zaten. Benzetme zamanında. anlaşıldığı sürece benzetmedir. Evet. Seninki de anlaşıldı Fahir. Tamamlamana gerek yok. <gülüyor> Bu, bugün gebelerin... Bugün ee, gebelerin, gebelerin günü. Gebeler bayramı Tabii bugün. Tabii bugün gebeler günü falan. Bugün, bugün gebeler yarım bebeler. <gülüyor> <gülüyor> çok Ay, hoş. Sevgili gebeler buna siz de eminim ki çok güzel güldünüz. Sevgili gebelerin günü. 20 Şubat. Yüklülerin günü mü diyorsun Oktay? Yüklülerin günü. Türkiye'de ilk defa gebeler günü kutlanıyor. Aa, çok hoş. Dünyada kutlanıyor muydu? Dünyada da kutlanıyor. Son iki yıldır da dünyada kutlanıyor. Ee, Geleneksel gebe günüme hoş geldin. Çok enteresan. Yılda iki sefer yapılıyor yalnız bugün. Çünkü gebe günü yani, mü? Tabii gebe günü. Yani Neden? daha çok kişi faydalansın bundan değil tabii, mi? Tabii tabii çünkü gebeler 9 ay 1 yılda tam yayılamıyor. Tabii, İyi ki tabii. Tabii, tabii. 20 Şubat ve 20 Ağustos dünya gebeler çok günü hoş. olarak kutlanıyor. Çünkü Şubat 2. ay, Ağustos 8. ay, 6 ay araynan derler. Vallahi tüm gebelerin gebeler gününü kutlarız. Valla yani 3 haftalık 5 haftalıktan tutun da, 3 haftalıktan anlaşılmaz ama 5 haftalıktan tutun da 40 haftalığa kadar olan, Tüm gebeler yani sürecin sonuna kadar bizim, hepsinin bizimdir. bizimdir en diyor. güzel gebemiz bizim gebemiz. Hiçbir gebeye gebelik bu kadar yakışmamıştı diyoruz. Yüklüler diyoruz onlar için. Yüklüler. <gülüyor> Nasılsınız yüklüler? E, Gebeyizbiz.com diye bir e, internet sitesi var. E, bu siteden basın bülteni göndermişler bize sağ olsunlar var olsunlar. Hı -hı. E, demişler ki... Ee, Tüm gebeler için ne istiyorlar, ne yapabiliriz gebeler için? Biz uzmanlardan oluşan ekibimizde her konuda e, gebe kadınlara yardımcı olmak için Vallahi burada Valla o çok izlemişler. önemli. Gebe kadınlar gerçekten hakikaten bir insanların böyle bir gebelik modu yok. Daha doğrusu kadınların bir gebelik modu yok. Yani modu dediğim bir düğmeyle şimdi gebe olduğunu öğrendiğin anda bir anda gebe moduna geçemiyorsun. Evet. O bir süreç o gebeliği algılamak, alışmak. Sen bunu yaşadın alışmak. Faiz. Ben bunu yaşadım abi şöyle evet yaşadım. Gerçekten yakıyla yaşamış, müşahede etmiş birisi olarak konuşuyorum. Ve ee, Yani o moda böyle bir düğmeye basar gibi geçilemediğini de çok evet. iyi ben biliyorum diyorsun. Yani bir anda böyle kendini ee, çünkü yani bir taşıyıcılık şey ne derler ona gerçekten ağır sorumluluk gerektiren bir hadise. O sorumluluğun altına girerken de kadınlar kimisi zor. Herkes de bir farklılık gösteriyor mu zorlanmalar da ol, olmuyor değil hani. Etrafımda gözlemlediğim kadarıyla. E, gebeler de yayına bağlanıp söyleyebilirler bugünkü şeylerini. Ben de gebeyim, ben de gebeyim diye. Ben de gebeyim, diye. Diye. şöyle olabilir, böyle olabilir diye biz de elimizden geldiğince kendilerine destek oluruz. Bugün her şey gebeler için. Tabii bugün bugün gebeleri gebelerin en büyük sıkıntılarından var. bir tanesi kılık kıyafet onu da söyleyeyim. Eğer sektöre girmek isteyen varsa... Ama ilk şey yapılan konu da bu değil mi ya? İlk düşündüğü konu. Ilk ne düşündüm. giyeceğim ne yapacağım falan. Aynen benim. öyle. Hakikaten aynen tabii öyle. Tabii ki çocuk bebek Peki, sağlıklı mı? Her şey yolunda gidiyor mudan sonra? Tabii onlar eyvallah da yani bir süre sonra hayatında böyle bir rutin akışında insanların giyinme ihtiyacından mütevellit ha. bir şey durumu var. Yani gebelerin en çok sıklıkla ...bahsettiği konu ne giyeceğiz... ...ne giyeceğiz... ...ay giyemiyorum giyeceğiz giyemiyoruz... ...hani tabi eskiye göre... ...eskiye göre dedim... ...bundan 10 sene öncesine kadar... E, ...gebe dünyasında... E, ...şey anlamda ne diyelim... E, ...kılık kıyafet anlamında... E, ...baya bir gelişme var... Evet. ...ama yeterli mi yeterli değil... değil. ...yeterli, yeterli değil. değil... ...o yüzden işte zaten şey yapılmış... ...gebeler günü Ne giyeceğiz, şey ne giyeceğiz? Ne yapacağız sporumuzu nasıl yapacağız hep bunlar bir de doktordan doktora da farklılık da gösteriyor biliyorsunuz. Bazı ha, doktorlar bazı şey sempatik gözüküyorlar, e, şeye izin veriyorlar falanlar falanlar. Çok derin mevzuatlar. Valla hakikaten öyle bir kuyu ki... Biz e... gerçi bu konuya daha önce şeyden girmiştik biliyorsun. Neyden? Ee, sen o günlerde izinliydin galiba. Doğum izni kullanıyordun. Yayında... Evet, Hayatımda bir kere doğum izni kullandırdınız bana. Ankara'daki doğulalık müessesesi. Ne müessesesi? Sıfırdan şimdi bana anlattırma. Bu e, tamamen e, gebelik döneminde kadının yardımcısı olan bu konuda destek olan Aynen. E, yani hemşireden farklı e, böyle bir şey var. Doğum e, bir, koçu. Tabii, doğum koçu da değil işte o başka kurumsal bir yapı. Anladım. Bu arada da hattımızda kim var? Günaydın. Günaydın Zeynep ben. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Yüklü müsünüz hoş diyeceğim. Canım. Eğer sinir oluyorsanız gebe misiniz diyeceğim. Yoksa hamile misiniz diyeceğim. <gülüyor> Bebek bekliyoruz. Bebek bekliyoruz. Daha nezih bir ifade oldu. Yani halk arasındaki tabiriyle yüklüsünüz. Aynen öyle. O zaman geberer gününüz kutlu olsun Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim. Hiç kutladınız. Bilmiyorduk biz de böyle bir gün olduğunu. Vallahi ben de şöyle söyleyeyim. Sabah evden çıkarken ben de bilmiyordum açıkçası. Hatta şöyle söyleyeyim. Az önceki şarkıları dinlerken bile içimde bir şeyler kıpırdanıyordu ama... Ee, bu acaba ne falan diyerken hakikaten bugün gebeler günüymüş. Bense bir haftadır bugünü çekiyorum çevremdeki gebelerin gebeler gününü kutlamak için. Bir haftadır buna hazırlık yapıyorum. Kaç haftalık? İlk size şey oldu. Benim esimde bir şeyler kıpırdanıyor. 19. haftadayız. 19. hafta evet. ne kadar güzel 4. Evet, şey... ay falan mı oluyor? 2. Ee, ay bitti gibi bir şey. Evet. 5. ay. Yani çünkü Vallahi 40 şey haftalık kalmış. süreçte e, ben biraz Yarısı daha... gitmiş. Yarısı gitti, yarısı kaldı. Evet. Umarım sağlıklı saatli kavuşursunuz bebeğinize. İnşallah. Ne için? İnsiyetimiz nedir? Belli olmuştur. Erkek olacak. Erkek olacak. Ne <gülüyor> kadar güzel. Giştim arenasındayım. Bu aslında e, siz az önce giysi dediniz. Benim en büyük problemim ne? Namı Ben iyi Şimdi onu biraz çözdük. Şimdiki en büyük problemimiz de isminin ne olacağı. Ya isminin i̇sim... ne olacağı hiç internetlerde kendinizi kasmayın. Ben bundan tecrübeli olarak söylüyorum. Moraliniz bozulur çok, çünkü gireceğiniz her yerde... isim koydunuz. Aa, İkisi de çok güzel isim. Valla şöyle orada iki isim de yani benim istediğim isim Denizli. Annesinin istediği isim Atlas'tı. Ve ben ilk hafta evet. yani bu sizin işte haftalarınızda bu konuyu konuştuğumuzda. Hani Deniz Atlas koyalım bu mevzu burada kapansın dediğimde şeyler. Evet. Ay iki isim kom. Hayır asla konmasın. Nerede olacak böyle zorluk yani dünyanın en büyük zorluğu sanki iki isim taşımakmış gibi ki de yıllardır bunu taşıyan bir insan olarak. Evet, ee, benim de iki tane soyadım var mesela. Yani, o sıkıntısını yaşıyorum ama ne yapalım. <gülüyor> yani o ağır yükü çocuğa yüklemeyelim dediler ama en sonunda o kadar hafta geçti üstünden. Tekrar evet. döndük dolaştık. En mutabık kaldığımız nokta o oldu ve gayet sorunsuz. Eğer sizde böyle eşinizin sevdiği bir isim var sizin de böyle sevdiğiniz bir isim var çok özür dilerim. Eşim yani biz... kendisini koymak istiyor. O konuda biraz sıkıntımız var. Ha, onu şöyle söyleyeyim. Onu psikologlarla. Eşinize önce bir psikoloğa götürün. Ben psikologum bu arada. Ee, eşinizi... Ama hiç, şey Zaten hiç kendi, yaramıyor. Zaten yani psikologun kendi ve yakın çevresinde şey yoktur diye bir şey var. Aynen öyle. Faydası böyle. yoktur diye. Evet. Yani ben güzel sohbetinize giremedim Zeynep Hanım. Fahir'le ya e, yaptınız. Ya Ben biraz dışarıda kaldım. Ee, yakında Ama içine gireceksin inşallah Oktay Bey. Şunu şunu şunu tavsiye ederim Zeynep Hanım. Oktay'ı düşünmez misiniz? Çok güzel bir isim. Oktay evet güzel bir isim. Ee, siz de çok severiz zaten. Çok teşekkür ederiz. Ee, Biz de. Sizin. evet ben ismi ekliyorum o zaman. Oktay. Bir şey Ay, söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bir Sağ şey olayım. söyleyeyim bu konuda hakikaten bizlar listeye girdik ya. Ben bütün gerekli <gülüyor> gir, bugüne kadar girdiğim sınavların, bilmem neyim, başarı hikayelerin falan böyle bir bir dosya yapıp göndereceğim Zeynep Ö haline getir onları. Eşinizin verelim. ismi neydi? Efendim? Eşinizin ismi neydi? Eşim Mesut. Ee, böyle değişik planlarımız oldu. Şimdi şöyle e, zamanınız varsa e Var var canım. Olmaz bugün gebeler günü ya. Bugün, bugün, bugün sizi ayırdık. <gülüyor> Şimdi benim babamın ismi Tunçer. Evet. E, e, eşimin babasının adı Mahmut. Bir ara dedik ki Mahmut Tunçer koyalım. Mahmut Tunçay koymayın ya. Çocuk Mahmut Tunçere gider. <gülüyor> Ela kala kala kala diye bu doğarsa o zaman şey olur, sorun olur. Şey Yapın. Valla böyle işte eğlenceli çalışmalar içindeyiz ama benim stres işte düzeyimi çok yükseltiyor bu konu. Ama bakın şöyle. Ee, şöyle daha vaktiniz var ama ben Zeynep Hanım herhalde. Benim kafamda bir isim var ama. Ne o? Park koymak istiyorum. Ne koymak istiyorsunuz? Park. Park. E, hayır. <gülüyor> Park değil tabii ki. İşte bakın eşim eğer şu an yayın dinliyorsa ben koymayalım. Kimse anlamayacak demiş. Park değil. Ama İki de isim cidden olursa cidden olur. isterseniz oto da koyabilirsiniz. Oto <gülüyor> <Auto isim gülüyor> olarak. <gülüyor> <gülüyor> ne dediniz biz hiç anlamadık Selip Hanım. Park kodlayayım isterseniz. Buyurun. Evet. Ee, Pırasa, Adana, Rize ve Samsun. Leopar'ın... Ha pars. Içinde. Pars. Aha. Pars. Evet. Pars. Bak, bakın şimdi bunda Aynen iki işte tane öyle. metot var. Ama ne yalan söyleyelim anlamadık yani. Dört kere söyledik size <gülüyor> evet. ama anlamadık yani. Doğru. Odan ben kaynaklı olabilir. Yok estağfurullah sizin hiçbir suçunuz Hayır, olmaz. Hayır tamamen Bugün... eşinizden kaynaklı Mesut Bey'le alakası var. Aynen. Şimdi orada isimler bir sürü gelip geçecektir gözünüzün önünden. İki tane şey dikkat edin. Bir çocuğu sokaktan çağırırken uğraştığınız şey. Mesela evet. çağırın Pars'ı. Pars, pars! Pars! Bakın. Zor. İstediğiniz evet. randımanı vermiyor benim sanki. Benim ablam benim ismimi öyle koymuş mesela. Yani o çok önemli bir şeydi yani. Oktay! Bakın ne güzel çağırıyor çocuk. Evet çok güzel. Bir ben de şey. Kulağa çok hoş geliyor. Gerçi gidiyor. şimdi Fahir pencereden çıkarıp da kafasını çıkarıp da artık çocuğu çağıran da kalmadı Yok herhalde. Yok canım ya. en azından AVM'de çocuğu çağırırken öbür dükkanın önünden öyle çağırın. Ee, yani, şey yapın. zaten WhatsApp'tan herhalde mesaj falan atıyorum yani o, o tip durumlarda herhalde. Yok, yani öyle. Öyle Vay, bay bay bay artık oldunuz. <gülüyor> oldu tabi doğru. Ama Aa, şunu ben şunu ben... göz ardı etmeyin onu söyleyeceğim sürekli olarak da hep kötü örnekleri gözünüzün önünde canlandırmayın işte şöyle bir isim var diyelim atıyorum işte e, yani kimsenin ismin de şey yapmayım zikretmeyeyim de. Hı hı. A ismi. A şu şunun ismi A ondan böyle bir uyuz oldum. İşte B ismi. Ay onun ben ismi B. Evet onu yapıyorum. Ya onu yaptığınız zaman iyi iyi örnekleri gözünüzün önüne getirirseniz. O da yapılmadan olmuyor ya. İlk başta isim, isim yani bir ismi söyleyince yakın çevrenden Eşinizin... bir adam geliyor. Adamın yüzü geliyor ya da kadının yüzü geliyor senin gözünün önüne. Valla ben budur Aynen, konularda öyle. annenin isim koyma hakkını. E, hak sahibi olarak görüyorum şu anda. Ben ilk aynen, Ben de öyle düşünüyorum. Diyorum Ve erkek ondan, çocuğu. Ve erkek çocuğu. Ve erkek çocuğu. Ve O çocuğu. <gülüyor> o erkek çocuğu. Ve erkek çocuğu. Ve erkek çocuğu. Ve erkek çocuğu. Ve erkek çocuğu. Ve erkek çocuğu. Ve erkek çocuğu. Ve erkek çocuğu. Ve erkek mı? Yani on, onları bedekanlısı karar veriyor biraz evet. Yani tamam ama hani Nasıl niyetiniz nedir? Işte. Bazı anneler korkuyorlar biliyorsunuz. Hı hı. Doğal yolda doğru. Doğal mi? yolda yani Eşinize o doğal doğuma bir sokun. Emin olun gıkını çıkarmayacaktır Girmeye sizi. hiç niyet yok. <gülüyor> Öyle girmeye hiç niyet yokla o işlerden sıyrılınmaz. Yani burada hakkı ben size veriyorum hakkı. Evet ee, istediğiniz, mı e, İstediğinizi koyun. İster pars koyun ister <gülüyor> akı Ama koyun. yapmayın böyle. Yapmayın böyle Zeynep Hanım. Daha vaktiniz var ya. Sakin sakin. Yine haberleşiriz. Yani, İnşallah tamam. her şey yolunda gider. Sağlıklı gider. İstediğiniz gibi olur çok her şey Zeynep Hanım. Ederim. Biz her teşekkür ederiz. Yusuf Bey'e de, de sevgiler. Hoşçakalın. Bahşişim tekrar meylesi, gebeler gününüz kadın. kutlu olsun. Evet, tekrar evet. Bir Zeynep Hanım'ın özelinde tüm gebelerin gebeler evet. gününü kutluyoruz. Hakikaten bütün gebeler... Efendim bize de bağlanmadınız. Vardı gebelerimiz vardı. Bugün dünya gebeler günü. Bir başka Zeynep Hanım Twitter'dan bir şey yazmış. Bize de hazır mı bomboluyor diye sana bakıyorum. Bakayım. Yaz. Hazır her şey hazır. Şöyle demiş bağırarak yazmış. Gebelere balon demiş. Çok mantıklı. Neden? Çünkü bugün... Gebelere verecek balon, yarın, yarın bebeklere verecek. Çok Bugünün var. gebeleri yarının bebeleri diyerek Oktay bu saati kapattın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 9.35 oldu saatimiz 20 Şubat 2014 Perşembe sabahındayız sevgili dinleyiciler. İşinizi gücünüzü ona göre ayarlayın diye bu önemli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün Ankara'da 18, 20, 25, 30, 40 bu tür derecelerle karşılaşabilirsiniz. Karşılaşmayabilirsiniz. Her şeye hazırlıklı olmanızda gerçekten fayda var diye düşünüyoruz. Evet az vaktimiz kaldı Oktay. Şimdi gerçekten zamanı planlayalım. Tamam. uygun davranalım. Çok güzel. Schedule dedirdin bana sabah sabah ya da benim çok diyesim vardı da diyesim geliyor senin diyesim bari. geliyor diyesim geliyor geldi bile bugün dünya gebeler günü olduğunu bir kez daha hatırlatalım bir kere daha etrafınızdaki gebelere eşinize ee, ablanıza efendime söyleyeyim annenize yani e, küçük kardeşlerimiz için e, gebeler Günü'nü kutlamak için bir fırsat e, bunu en güzel şekilde kaçımayın, değerlendirin. Bu fırsatı, e, bu fırsatı ha, kaçırmayın. Bu günü kaçırdınız. Evet. Gebelik kaçırdınız. 20, 20 Ağustos'u değerlendirin. 20 Ağustos da çok önemli çünkü o da dünyada iki kere e, bir e, 20 Şubat'ta bir 20 Ağustos'ta gebeler günü kutlanıyor. Ee, bunu bir kez daha aklınızda kaldı. Valla biliyorsun Fahir yayında da ben anlatmıştım. Yine dediğim gibi senin doğum iznin olduğu için o günlerde yoktun sen ama ben ee, hastaneye sizden önce giderek otoparkta bekleyen adam durumuna düşmüştü. Evet. Benim ee... doğumuma, pardon, benim çocuğumun doğumuna benden önce giden adam, önce hatta giden annesinden adam, önce giden adam. O şeyi bana plaketi verdiler zaten. Valla yoktu yani hastane, İlk kez böyle da... bir şeyler rastlaştık dediler, helal olsun dediler. Hastane resepsiyonu. efendim geldiler mi Pelin Hanım, Faiz Bey, hangi odadalar? Odalar hazır ama henüz gelmediler. Allah Allah. Bebek geldi mi peki falan diye ben böyle e, peki o zaman ben dışarıda bekleyeyim falan diyerek çıkmıştım ve evet. otoparkta sana telefon etmiştim hatırlarsan. Ben... O zaman ben e, dulalık müessesesine kavuştum. Dula dulalık bu muymuş? Tabi dulalık bu. Yani e, gebeden önce hareket etme. Hareket etme isteği yeteneği, yeteneği yani aynı zamanda. Öyle bir, e, şey bu bir şey var. Bu gönülsel bir şey. Herkes de bu yok. Yani o kadar kişi var bizim de tanıdığımız. Bir tek Oktay Demirci de orada e, Dukalık yapan. Dukalık değil ya. Neydi bu? Dula. Dula. Dulalık Dula. Lık. Dula. Lık. <gülüyor> Dula yapan. Şimdi o zaman geçelim tekrar Gebeler günü kutladıktan sonra e, herkesin kadınlar e, saçlarına e, ömürlerinde S ne kadar sağlık harcıyorlar. harcıyorlar. Kadınların o araştırılmış çok... İngiltere merkezli. Ben sana şöyle söyleyeyim. erkekler, erkekler de Erkeklerde yani bu bence insan olmanın belki de primat olmanın. Ee, Erkekler, cil, cil, cil, değil. Değil, değil mi? Erkekler de çok acıyor benim. Sevmiyorum gördüm. bu kadın erkek şeylerinin de evet, ben. Evet işte insan olmanın şeyinde primat bak i̇şte insanlıktan bile çıktım primata kadar geldi. Onlar yani. daha acıyor ama işte yani İngiltere merkezli bir postiş markası var biliyorsun Burada reklam olmasın diye ben ismini Çünkü söylemek neden? istemiyorum. Çünkü neden bütün orada zamanında postiş neden İngiltere'den çıkmıyor bütün o hakimler bilmem neler kafaya Postish takataka adamlar tek tekel haline geldiler postiş de lider markesi. Postish ne kadar sorulur diye böyle bir şeyleri var adamların ya Hitrova gir öyle yazar ya. Yani. Vallahi in postiş de olursa gerçek. Olursa. Hakikaten postiş gibi postiş. Ee... Onlar bir anket yaptırmış. Erkekler Onu de çok harcıyor. çok harcıyor. Vallahi çok harcıyor. Ben bile harcıyorum yani. Ki yani doğru düzgün uzunlukta saçımız olmamasına rağmen bir böyle insan çıkar ayak şöyle bir elini yüzünü düzeltiyor. Aynada şöyle bir kafayı bir sıvazlıyor. Yani kadınlar ömürlerinde ortalama kaç saat harcıyorlarmış saçlar için? 40. Kadınlar üzerine sabittir, Yani bir kadın mı? Tek bir kadın mı? Tabii canım. Tek, tek bir, bir kadın. kadın. Aşağı yukarı 14 saat saçlarını ayırıyorlarmış. Yani bu da yaklaşık olarak bir buçuk sene denk geliyor. Bir buçuk sene hiç non aralıksız. Yani diyelim 70 yaşında bir kadın evet. ömründen bir buçuk senesini saçına mı vermiş? Tabii hiç mesela hiç saçıyla ilgilenmeyen bir kadın 68 buçukta ilgilenmeye başlasa son bir buçuk son sene, sene komple üçüncüme, saç ayırması gerekiyor Tabii başka hiçbir şey yapmadan yemeden içmeden ile ilgili Öyle düşün. Ama Aa, böyle toplayınca da böyle zamanları böyle toplayınca olmuyor. Onu böyle pay, pay bir anlamı var. yani. O zaman ben de size başka tuvalet maceralarını sorarım. Delirirsin. İşte, delirirsin. Kırmızı ışıkta bekleme macerasını sorarsın. E, falan filan Nereye yani. kadar uzanır bu? Valla hayatımızı kadar ödediğin, çarçur ediyoruz. Şu ana kadar ödediğin kira bedellerine kadar uzanır. Yani işte bu kadarları. Sonra ya. delirirsin. Delirirsin. Yapmayın. Hay öyle Allah, hepsini toplamayın. Allah. Yani Top. hayat sadece bir matematikten ibaret değil ya da hayat sadece matematikten ibaret kimilerine göre de. Tabii bu ankette sadece ne kadar süre harcıyorsunuz e, diye bir şey yok. Nelerle ilgileniyorsunuz? Saç yıkama. Saç çıkama. Tarama. Kadınlarda şey yok kurutma. o açıdan. Bak erkeklerle kıyasladığımızda bir dönem en azından gençler şu anda bilmiyorlar da böyle e, ısıtma sistemlerinin gelişmediği yıllarda evet. bu kettle sistemi de evlerimize girmemişti dikkat ederseniz. Çok merak ediyorum nereye bağlayacaksınız falan. Saç yıkama diye bir şey vardı şu anda hani Baş çok, yıkama mı? Baş yıkama. Yani kafayı yıkayıp öyle bir çıkılır. E bu mesela başlı başına bir iş. Eğer işte her şeyi hazırlayıp... Başımı yıkadım. Yani çaydanlığa suyu koy ısıt onu ılıttır birisini bul evde onu dök. Çaydanlık değil ibrik. O biraz üstüne, daha modern bir evden bahsediyorum İbrik. So Osmanlı'ya kadar uzatacaksın bizi. Gerek, gerek yok o kadar gitmemize. Sobanın üstüne koyarsın ibriği onu diğer güğümdeki suyla ılıçtırırsın Zaten sobanın üstünde sürekli olarak bir ibrik yok mudur? vardır tabii o hem ortamın nemini tutar. Evet. Hem havayı kurutmaz. Sıcak, sıcak su daima vardır. Şimdi onlar geçti ama o dönem işte yaşayanlar bilir. Bayağı böyle bir bir yıkanılıyorsa arada bir kez de bir şatta şey atılırdı. Kafa yıkama atılırdı yani. O mesela önemli bir hadise. Kadınlarda bu yok. yok. Olmadığı için mesela erkekler orada bayağı bir zaman harcadı, zaman kaybettiler diye düşünüyorum. Doğru. Oradan da şey yapmak daha düzleştirme, kestirme. Düzleştirme dediğin o düzleştirme aletleri çıktı. Onu da herkes profesyonelce kullanamıyor. Sanki çok iyi Onlar yaptıklarını Onlar bana biraz düşünüyor. uyduruk geliyor ya. Valla açıkçası kullanan, uyduruk... Kullanan var mı yoksa aletin uyuşengeçlikten mi yoksa uydurukluğundan mı yani? Valla para vermek istemiyor artık. Yani bu kuaföre gidip her sefasına bir fönü 10 lira, 5 lira, 10 lira, 5 lira, 10 lira, 5 lira, 10 lira, 5 lira vermek yerine. Buna diyorlar ki 100-150-200 neyse verelim. Verelim. Yapalım gidelim. Onu yaparız. da yapamıyorlar. Onlar da kadük halde. Şimdi gidin bütün kadınların evinde bir kontrol edin o kenara atılmış o bir maşa dediğimiz, e, ütü dediğimiz ya da neyse kıstırgaçlı tıs yapan şey değil mi? Tıs da yapmıyor o. O yakma sesi. ıslak nemli saçı yaparsan yakıyor işte o öyle. Önce bir belli noktaya Zaten kadar. Zaten tıs yapmıyor da bence tıs yapıyor yani. Tıslar. İçinden yapıyor yani. İçinden yapıyor. Diye Ondan böyle bir şey. sonra hep bunlar vallahi yemin ediyorum elektronik cihazlar çöplüğündeki yerlerini alacaklar. Şimdi şimdi yani iyi kullanan onu iyi kullanıyor ama Kullanamayan da yapamıyor, beceremiyor, olmuyor, olduramıyor. Kadınlara sormuşlar, sizce erkekler e, çoğunlukla hangi saçlardan etkileniyor diye aynı anketin devamında. Kat kat kesim mi? Dalgalı, Dalga. dalgalı saçlar, iri dalgalı saçlar. İri dalgalı Aynı Rita Hayworth. Yani Rita Hayworth bugün belki bir ikon olmaktan çıktı eski bir 50 sene öncenin. Olur mu ya? Olur mu? Ama Rita Hayworth. Yani çok moda. güzel örnek verdi faiz. Estağfurullah. Yani onun gildasında. Gilda. Gilda gildiye geçer. Ee, gilda gilde... E, saçları gerçekten şeydi bu arada ısrarla çalan telefonumuza bir merhaba diyelim madem Benim öyle ile. bir lafım vardır biliyorsun telefondan sonra söyleyeyim bak günaydın merhaba. merhabalar merhabalar kimle görüşüyoruz hanımefendi Hilal Hanım Hilal Hanım hoş geldiniz hoş buldum ben size internetten dinliyorum o yüzden birazcık ee, konuyu geçmiş olabilirsiniz ama bu saç rözeştiricisiyle ilgili bir şey söylemek tabii, istiyorum. Tabi tabi buyurun yo, geçmem, yo, hala hala hazır tam o konudayız. Neredesiniz Hilal Hanım? Ankara'da mısınız siz? Maalesef Sivas'tayım. Ee, olsun olsun. Neredesiniz? Sivas. <gülüyor> Sivas. Sivas'tasınız. Öğretmen Sivas'ta misiniz Hilal Hanım? Hayır 657'yim. <gülüyor> 657'nize 657 kurban olsunlar hiç üzülmeyin siz. 657 size kurban olsun. Buyurun Hilal Hanım dinliyoruz. Bence de 657 bana kurban olsun. Evet, evet onu söylemeye çalıştım da tam olarak şey olmadı. Yanlış zikretmiş olabilirim. Ya bir şey söyleyeceğim Buyurun. ben bu fakire ciddi manada hastayım. Yani kaç tane erkek ıslak saça düzleştirici sürünce pıs yaptığını bilebilir ya. vallahi hastayım yani. Ee, estağfurullah canım o bir... <gülüyor> Hepimiz hastasıyız efendim. <gülüyor> <gülüyor> o bir gözlem sadece. Yani... <gülüyor> Aynen yani. Lütfen. <gülüyor> ee, benim de var düzleştiricim. Evet ve sabahları erkenden kalkıp kuaföre gitmek istemediğim için ya da işte her sefer ödediğiniz de gibi 5-10 lira vermek istemediğim için bir dönem kullandım. Sonra baktım ki of kim uğraşacak bununla. Ya biraz kenara. zor değil mi onları kullanması? Mutfak robotu gibi yani. Yani böyle bir heves alıyorsunuz ondan sonra duruyor yani. Hiç böyle bir Aynen. Bir zor. Maalesef öyle yani. Ne yapıyorsunuz bir bir... geliyor insan. Nasıl? Ne na, na yapıyorsunuz ki? Ben bunu yaparım diyorsunuz ki ama tabii. Kuaför ya en güzeli kuaför. Tabii bir de ben o zaman saçlarımı da kısacık kestirmiştim. Hani yapmam da kolay olsun. Çok böyle yapamadığım belli olmasın diye. He. Şimdi nasıl o saçlar? O zaman kolaydı. Bilenen. Şimdi uzadı. Uzadıkça da onunla yapmak zorlaştı. E, elektrik basrafı da bir taraftan aynen, aynen yüklendi. Bir taraftan. <gülüyor> Aynen öyle oldu. Bir Vallahi... dönemde bu maşalar e, kıvırcık yapan hani böyle. Evet bükle yapanlar odaydı. vardı. Evet, Ondan doğru. da almıştım onu da beceremedim. Onda da şimdi. Öyle elektronik çöpcüm var. Valla ama doğru ya veriyor. kadınların saçlarını ayırdıkları yani ne diyelim bunlara altyapı için harcadıkları zaman, zaman gerçekten <gülüyor> önemli. Bu arada size bir tiyo vereceğim. Bütün kadınlara da tiyo demeyeyim de bu bir gözlem. Şimdi saç kurutma makineniz var değil mi? Evet var. Şimdi saç kurutma makinanızla e, yaptığınızda böyle kuafördeki gibi oluyor mu olmuyor mu? Olmuyor tabii ki. Olmuyor. Neden, neden? olmuyor sizce? Ben, neden? Evet. E çünkü yani kuaför iki elini kullanıp... Hayır hiç alakası yok. Mi? Size bu şeyi de söyleyelim. <gülüyor> e, bu da bizden bir şey olsun bilmiyorum. Hani o kadar yatırım yaptınız biraz daha yatırım yapabilirsiniz. Bu kuaförlerin kullandıkları e, fön makineleri gerçekten çok kuvvetli makinalar. Yani e, Hı -hı. şey olarak üfleme vesaire evet. olarak. Onları aldığınızda ki... E o... Almanya'dan getirdim ben onu. Almanya'dan dayınız getirdi tahmin ediyorum. Çünkü her <gülüyor> evet, evden bir ondan dayı... Da e... Ondan da getirtti. Ondan randıman alıyor olmanız lazım. Ya işte o birazcık da beceriye bağlı bir şey. Ben de öyle bir beceri yok sanıyorum. Bence ben de onu şey diye düşünüyorum. Yani İler katılıyorum. Hem iki elini kullanan biri var orada. Hem de bir tane de yanında o kuaförün yanında saçları dik dik olan... Ee, Mehmet Bey <gülüyor> me evet, var ya çırak. Çırak var. O tutuyor. Ben onun şey tutma sına hastayım. Kurulu <gülüyor> makinesi tutuyor. kablosundan tutuyor ya. Mesela Ay, çalış evet. çalışmadığı zaman kablosundan tutar. Ben ona hastayım. Ben tamamen bir o o kabloyu boynuna bağlayanlar var. Onları gördünüz mü? Böyle tek başına yaptığı zaman kabloyu boyundan geçiriyor. Boyunda böyle kolye gibi Hiç onu görmedim. Hafızan Allah tehlikelidir o ya. Dolanı verir. <gülüyor> Aynen yani. öyle. Yani o orada hiç bir yer yapması için çizmez. Plastik bile yapışır yani yazmacıda i̇şte falan diyor. Vücudunun Vüc uzantısı alışkın. gibi Artık demek onlar ki. Adeta bir evet, vücutlarının uzantı yani organ gibi. gibi kullanıyor adeta. Yılanım çok teşekkür yani. ederiz. Var mı Ankara'dan ben bir isteğiniz? Edeyim. Yok kendinize iyi bakın. Siz Bu özel de... gösterime gitmeyi çok isterdim ama maalesef. Olsun. Olur, Oğlum, gelin istemiyor. bir dahaki özel gösterime <gülüyor> burada olursanız o zaman gidersiniz. Bizim davetimiz tamam. olarak bir sizi davet edelim. Bir dahaki denk gelen özel gösterime. Tamam denk geldiğinde ararım ben. Tamam görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın hoşçakalın. Evet. Dinleyicimizi gönderdiğimize göre. Bu arada telefonlarımız aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. Maalesef. Maalesef ben yeteneksizliğimden kaynaklı oldu galiba. Bir saniye. Yeteneksizsiniz Fahir Bey. Uktay Bey öyle demeyin ya. Öyle dediniz. Beni, <gülüyor> ne dedim ya ben... yeteneksizsiniz dedim. Alo. Alo. Günaydın hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Günaydın merhabalar. Selmin ben. Şermin Hanım hoş geldiniz. Saçlarınız ne boydadır? Selmin. Ş. Selmin. Selmin. Selmin. Evet Leyla, Sel Selmin, Selmin Hanım. Çok Selmin özür diliyorum. Allah da benim belamı versin. Evet. ama öyle anladığım <gülüyor> için. Tevbe et Fahir. <gülüyor> gideceğim ağzımı da yıkayacağım arada. <gülüyor> ee, saçlarım düz ve uzun. Düz ve ee, uzun. Evet. Ne kadar uzun? Bayağı uzun. Ne kadar yani vakit Yani böyle belinize, belinize belinize kadar mı geliyor? Yani evet evet muhtemelen Peki. Bin bir evet, zahmetle benim. uzattınız o noktaya kadar. Hiç kestirmeyi düşünüyor musunuz? Kestirmeyi düşünmüyorum. Kestirenlere de çok kızıyorum. Aa niye? bayanın saçı uzun olmalı. Bayan saçı uzun olur diyorsunuz yani. Kadın saçı uzun olmalı. olmalı evet. Peki. Bu şekillendirmeyle alakalı benim arkadaş Buyurun. da konuştu da. Şimdi saçı düz olan bayanlar her zaman dalgalı yapmaya çalışır. Evet. Dalgalı olan Bu... arkadaşlar da sürekli saçını düzleştirmekle uğraşırlar. uğraşırlar. Ben Doğru. kendim şöyle bir yöntem buldum. Pırası gibi dümdüz saçlarım olduğu için. Estağfurullah. Yarısını düz, yarısını dalgalı mı yapmıyorsunuz? <gülüyor> Yok. Güzel olmuyor ama biraz karışık. Islak ee, saçınızı öyle çok ıslak değil ama bir parça koruduktan nemli sonra nemli diyelim evet evet nemli saçınızı aynen öyle kelebek tokayla böyle döndüre döndüre tepenizde topluyorsunuz evet. yatıyorsunuz sabah kalktığınızda saçınız o dağınık fön denilen e, hali almış oluyor. Ha onun birazcık bozu oluyor aslında Aynen. ama Peki ama siz şimdi nasıl yatıyorsunuz? Deli mi yatarsınız? Normal mi yatarsınız? Bazısı öyle deli yatar sabahleyin kalktığında böyle şey bir saçla karşılaşmasın. Hiç o kelebek tokaya gerek kalmadan öyle dalgalandıran arkadaşlarımız var bizim. Saçını ben, öyle yatarak. Ben... Ben de çok yeteneksiz olduğum için hani tek bu yöntemle şekil verebildim. Bir parça dalga yaratabildim düz Bir nebze dalga yaratabildiysek ne mutlu bana? <gülüyor> anlayamazsınız diyorsunuz. Yani arkada yarattığı o saçın dalgasını anlayamazsınız. <gülüyor> Evet, aynen öyle. E, denemek isteyen arkadaşlar için faydalı paylaşmak bu bir noktası. istiyorum. Peki, Ama hakikaten bugün yetenek işi saçla başla uğraşmak, şekil vermek. Ben de son derece yeteneksizim. Yani bu bayanların haline olacak bilmiyorum. Ama saçla zaman harcıyorsunuz almak, değil mi? Saymin yap... yani. Hanım, siz zaman harcıyorsunuz değil mi? Saçlar bele kadar olduğuna göre bir zamanınızı... Hiç zaman harcamıyorum yıkamının dışında. Mı? Hayır, yok. Hep at yapıp ya da topuz yapıp geziyorum. En kolay saç aslında uzun saç. Ya at kuyruğu ama size çok yakışıyor Selmin evet, Hanım. Bence Evet, öyle söylüyorlar. Bence değil açık değil mi? düz de yakışıyor Selmin Hanım'a. Açık Hanım bırakınca da ama mesela hiç görmedik diğer dinleyicilerimiz için söyleyelim. <gülüyor> Selmin Hanım hiç görmedik ama çok yakışıyor. Çok çok söylüyorlar O yüzden hiç kestirmiyorum. Peki, Peki güle, gülüyor gülüyor gülüyor. güle. güle kullanın Selmin Hanım. Sağlıklı saçlarınız olsun <gülüyor> sağlıklı Selmin teşekkürler, Hanım. Teşekkürler. Ne Ya bu arada Fatma Gül'ün Suçu ne de oynayan Sağlıklı Saçlar dediğimiz oyuncu var ya sevdiğimiz arkadaşımız. O saçlarını kestirmiş ya. Ama vallahi Şimdi yeni, hiç kestirilir mi o kadar? yeni dizide oynuyor. Onun fotoğraflarını gördüm. Birlikte çektirdiği fotoğrafları birileriyle. Yani bir baktım. a dedim. Bunu nereden tanıyoruz bu arkadaşı? Nereden tanıyoruz? Aa saçlar yok. Günaydın. Günaydın. Kimin saçı Ya bu Fatma Gül'ün suçu de oynayan bir arkadaşımız vardı ya. Erkek sonra Hı. nerede oynadı? Ya? Yani, başka bir dizide daha oynadı da sağlıklı saçları esmer Fatma olan Fatma Gül evlendi. Sağlıklı Annem, saçlar tek dediğimiz tek tek Tek tek gelelim o zaman. Otel, sen tam daha güzel anlatıyorsun. Fatma Gülün evlendi. Anladım. Şeyi söylüyorsunuz. Bu daha önce yabancı damatta oynayan genç söylüyor. yabancı damatta da, evet yabancı damatta da. sağlıklı saçlar diyoruz biz ona ya saçlarını kestirmiş nasıl üzüldüm? E şeydi, bir küçük el dikey saçlar ama şey de uzundu. İşte sonra Demek yeni dizide sonra. kestirmiş. Yeni kestirmiş herhalde. Yeni kestirdi. Ama canlı yayına falan bağlamadınız değil mi şu an? Canlı yayında hangi yayında olmak istersiniz? Nereye aradınız siz? Dizileri konuşabileceğiniz herhangi bir numarayı mı aradınız? Öylesin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> herhalde. Yok. Kimle görüşüyoruz biz bu arada? <gülüyor> ben kimle görüşeceğim Nurşen ben. Nurşen Hanım hoş geldiniz. Siz kimle? Nereye aramıştınız? <gülüyor> Burası Radyo Ötü yayındasınız şu anda Nurşen Hanım. Tamam Radyo Ötü ya da tek tek gelmiş Anlamıyorum siz. Çünkü biz yayında iki kişi olduğumuz için tek tek gelemiyoruz. De üstünüze, <gülüyor> de de üstünüze de gelmiyoruz. Size gelmiyoruz, de gelmiyoruz bu arada. Ben Mersu. Kimle görüşüyorum ben? Ee, ben Fahir. Buyurun yardımcı olacağım ben size. Ya e, ha, reklamlardan hanginiz ilgileniyordunuz? Yine reklamlarla ilgili bir saniye ben sizi bağlayayım bir saniye. Tamam. Alo. Alo. Merhaba buyurun. Kiminle görüşüyorum? Oktay ben. Oktay Bey e, reklamdan sizle ilgileniyorsunuz artık. Yani bir, bazen ilgileniyorum. Buyurun ben yardımcı oldum. Şu anda ilgili arkadaşlar e, yok ama. Tamam daha önce sanırım Bercy'yle görüştüm. Radyo, meyla sizde bir sorun var sanırım. Dün akşam bir tane çalışma yoldum da çalışma bana geri dönüyor. Ona e, tekrar yollamak istiyorum ama. N e, tekrar yollayın siz bize. Meyla ben... ödesini tekrar verin bana siz. Mail adresini. Şu anda ben mail adresini de bilemedim ama. Anam ya. Siz, siz nereye göndermişsiniz? Hangi ber... mail adresine göndermişsiniz? Ben de o düşürekli geri deneyim. O zaman Bersu'ya yollayayım mı? Çok seviniriz. Bersu Hanım'a yollayın tamam. siz. Ee, lütfen tamam, ben... ayrılmayın. Ben Fahir Bey'e bağlıyorum sizi tekrar. Tamam. Kurşan Hanım bir saniye. Alo. Alo Fahir Bey. Efendim buyurun. Günaydın nasılsınız? Çok iyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Sabah sabah bu ne enerjiydi o nasıl bir telefon açıyor. estağfurullah <gülüyor> yani işte böyle oluyor bazen bir enerji bir sinerji oluyor. Ben size nasıl yardımcı olabilirim evet, evet. Reklam dışında yardım Ama... var mı yardımcı olabilecek bir şey? Yok yok yok canlı yayını almayın beni yetenmiş. Olur mu canım Çok canlı yayını? Aşk olsun ya yani canlı <gülüyor> yayın candır ya <gülüyor> Yalnız Nurşan Hanım bir sürprizimiz var size. Siz size... canlı, yayın canlı yayını aldınız. Canlı yayını aldık. <gülüyor> Vallahi can yayındasınız. Hatta şimdi de reklam gireceğiz. Nasıl? Keyfiniz yerine geldi. Bakın mi isterseniz inanmazsanız bakın hep beraber dinleyelim reklamları. Bakın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Anlıyoruz sizi fakat süremizin sonuna gelmişiz. Anlıyoruz Bunda ama konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Ee, haftaya yeniden birlikte olacağız. Yarın yarın. Yarına dek hepiniz... Şenli esen kalın. Otel. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Süper geçsin bugününüz. Sadece bugününüz değil, önünüzdeki günlerde süper geçsin. Yarın da aynı temelli de bulacağımız için. Her şey günün. Bugünlük Hoşça kalın. nefis geçsin. Hoşçakalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.